Hazreti Muhammed'in davasından vazgeçmeyeceğini anlamışlardı. 12. bölüm. Müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskısı sürüyor. Özellikle köleler akla hayale gelmez işkenceler görüyorlardı. Bunlardan biri olan Habab bin Eret bir demirci ustasıydı. Zanaatıyla sahibine iyi para kazandırırdı. Sahibi olan kadın onun Müslüman olduğunu öğrendiğinde, ateşte kızdırdığı demirlerle Hababın sırtını dağlamış ve ömrünün sonuna kadar geçmeyecek izler bırakmıştı. Habab bir gün arkadaşlarıyla beraber peygamberimize gelerek durumunu arz etti. Ey Allah'ın Resulü! Bizim için Allah'tan yardım dileyemez misin? Bunların zulmünden kurtulmamız için Allah'a dua edemez misin? Resulullah ashabının bu durumuna çok üzülüyordu. Onlara sebat göstermeleri için şöyle dedi. Sizden önceki ümmetler içinde öyle mazlum kişiler vardı ki, müşrikler tarafından yakalanır, onun için yerde bir çukur kazılır, o kişi o çukurun içine gömülürdü. Sonra büyük bir testere getirilir, onun başı üzerine konulurdu da, başı iki kısma ayrılırdı. Bir başkasının da demir taraklarla etinin altındaki kemiği ve sinirleri taranırdı da, bu işkenceler o mümini dininden çeviremezdi. Allah'a yemin ederim ki, bu din kesinlikle tamamlanacaktır. Öyle ki, biniti üzerinde bir kimse tek başına San'a'dan Hadremev'te kadar gidecek de, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır. Fakat sizler acele ediyorsunuz. Müşrikler sundukları uzlaşma tekliflerini kabul etmeyen peygamberimizi yeni bir görüşme yapmak üzere davet ettiler. Ümeyye bin Halef sözü aldı. Ey Muhammed! ''Sana sunduğumuz teklifleri kabul etmedin. İsteyin liderlikse lider yapalım. Paraysa istediğin miktarı verelim dedik, reddettin. Şimdi senden başka bir şey isteyeceğim. Bunu yaparsan sana inanırız.'' Peygamberimiz bu konuşmanın hayırla sonlanacağını düşünerek umutlanmıştı. Ne diyecek diye beklerken Ümeyye şöyle dedi. ''Biliyorsun yaşadığımız yer suyu az geçimi zor bir şehirdir.'' Seni bize gönderen Rabbine yalvar da... ...bize sıkıntı veren şu dağları kaldırsın. Şehrimizi dümdüz bir ova haline getirsin. Burada bizim için bereketli ırmaklar akıtsın. Ha, geçmiş babalarımızdan bir kısmını da diriltsin. Bunlardan biri de Kusay Bin Kilab olsun. O doğruluğuyla bilinen ulu bir kişiydi. Ona soralım bakalım dediklerin doğru mu... ...yoksa asılsız mıdır? Eğer o seni tasdik ederse... Senin peygamber olduğuna kanaat getiririz Peygamberimiz Ben ne böyle bir şey talep ederim Ne de siz bunu görseniz inanırsınız Ben Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim Söylediklerimi kabul ederseniz Dünyada da ahirette de karlı çıkarsınız Reddederseniz bana sabretmek düşer Dedi Ey Muhammed O zaman seni tasdik edecek bir mucize getir bize Rabbine dua et, senin yanında bir melek göndersin. Ayrıca senin için bağlar, bahçeler, köşkler, altından ve gümüşten hazineler yaratsın. Madem peygambersin, çarşılarda bizim gibi rızık için dolanıp durma. <gülüyor> <gülüyor> Madem peygambersin, çarşılarda bizim, bizim gibi için. dolanıp <gülüyor> durma. <doğru> mu? <gülüyor> Ama Muhammed bak aklıma ne geldi. Biz meleklere taparız. Onlar Tanrı'nın kızlarıdır. Melekler gelip de seni tasdik ederse, sana inanırız. <gülüyor> Peygamberimiz, ben böyle mucizeler göstermek için gönderilmedim. Dediklerimi yaparsanız sizi cennetle müjdelemek, inkar ederseniz de cehennemle korkutmak için gönderildim, dedi. Cehennem mi dedi? Cehennem mi dedi. Rabbin bizi azap mı edecek? Hadi o zaman! Rabbim bizi dediği gibi cezalandırsın göğ üzerimize parça parça düşür Ya da nasıl istersen öyle yapsın Bunlar olmadıkça sana inanacak değiliz Peygamberimiz bu bana ait bir iş değildir Allah size dilediğini yapar dedi Ebu Cehil atıldı Ey Muhammed Rabbim seninle oturup konuştuğumuzu biliyor mu? Şu söylediklerimizi duyuyor mu? Hiç sanmam biz bunları bir adamdan öğrendiğini ve söylediğini düşünüyoruz. Rahman dediğinde bu adam değil mi? Vallahi biz buna asla inanmayız. Rahman adındaki bir adama da tapacak değiliz. Seninle uzlaşmaya çalıştık ama yine kabul etmedin. Bu yolda ya sen ya biz yok olup gidinceye kadar mücadele edeceğiz. Ey Muhammed! Eline bir merdiven alarak gökyüzüne çıkıp Oradan senin söylediklerini doğrulayacak Dört melek getirmedikçe Sana asla inanmayacağım Heh, Getirsen de inanacağımı sanmıyorum ya <gülüyor> Bu cümleleri söyleyen Peygamberimizin halasının oğlu Abdullah'dı Yakın bir akrabasından Bu sözleri duymanın verdiği üzüntüyle O ortamı terk etti Müşrikler doğru yolu bulmak için Çabalamıyorlar Yalnızca içlerindeki kini kusuyorlardı Müşrikler bir gece Darun Nedved'e toplanarak Bu meseleye kesin bir çözüm bulmaya karar verdiler En iyi çözüm Hz. Muhammed'i ortadan kaldırmaktı Fakat onun öldürülmesi demek Kabileler arasında çıkacak büyük bir savaş demekti bu riski göze alabilecek bir yiğit gerekiyordu Ebu Cehil sözü aldı Artık yeter Ne yapsak bu adamı geri döndüremiyoruz Bir adamın isteyebileceği Her şeyi teklif ettik Her şeyi Daha ne istiyor Derdi aramızda kargaşa çıkartmak Babayı oğla Kardeşi kardeşe düşürmek Bunun tek bir çözümü var Onu yok etmek ama bunun için cesur biri lazım. Onu öldürecek kişiye benden yüz kızıl deve ve istediği kadar altın var. İyi de buna kim cesaret eder? Ebu Talip geçen gün meydan okumadı mı? Sadece öldürenle kalmaz. Onun tüm kabilesini de cezalandırırlar. Ben yaparım. Muhammedi ben öldürürüm. Ömer bin Hattab. Böyle bir cesareti de ancak sen gösterirdin. Senin gibi kötü pekdedik anıları her zaman sevmişimdir. Tek başına mı öldüreceksin? Bu kadar cesaretli olduğunu tahmin etmezdim. Ömer, senin bu yeni yeniyetmelerle olan düşmanlığını bilmeyenimiz yok. Kureyş'in en güçlü, en cesur adamlarındansın. Hadi, şu beladan kurtar bizi. Hadi, görelim seni Ömer. Bu işi yapsan yapsan say. Ömer o zaman 33 yaşındaydı. Deli doluydu. Öfkelendiği zaman önünde hiçbir şey duramazdı. Verdiği sözü tutmak için kılıcını kuşandı. Kâbe'yi tavaf ettikten sonra Safa tepesine doğru yola çıktı. Peygamberimiz ve ashabı buradaki Darul Erkam'da toplanıyorlardı. Ömer'in hayatında iki yüzlülük hiç olmamıştı. Muhammed'i öldürecekse bunu gizliden yapmayacaktı. Gidecek ve gerekirse etrafındakilerle çarpışacak, onu yok edecekti. Yolda Nuaymar rastladı Ömer böyle kılıcını kuşanmış nereye gidiyor? Çok da öfkeli. Yoksa, yoksa Rasulullah'ın yanına mı gidiyor? Onu durdurmanın bir yolunu bulmadayım. Ayrola, hatta oğlu Nereye böyle? Arapların arasına tefrika düşüren Muhammed'in vücudunu ortadan kaldırmaya gidiyorum. O bizim ilahlarımıza dil uzattı. Vallahi sen çok zor bir işe kalkışmışsın. Muhammed'in arkadaşları onun etrafında pervane gibi dolaşıyor. Farz et ki bu işi becerdin. Akrabaları seni yeryüzünde bırakırlar mı? Birinin bunu yapması gerek. Beni öldüreceklerinden korkarak onun istediğini yapmasına izin mi vereyim? Sen de bir Muhammed'den yana oluyorsun. Ömer. Yoksa sen de mi atalarının dininden döndün? Sen beni bırak. Evvela kendi ailene bak. Ne diyorsun sen? Kız kardeşin Fatıma'yla eşi Saad Müslüman oldular. Bu nasıl olur? Nasıl böyle bir işe kalkışırlar? Hatta boğlu Ömer'in kardeşi ve eniştesi din değiştirmiş ha. Önce onlara hesap soracağım. Sakin ol biraz Bu ne öfke Çekil önümden Allah sağol da Fatıma'nın yardımcısı olsun Durdurmasaydım doğrudan Resulullah'ın yanına gidecekti Şimdi en azından önlem alabiliriz Gidip haber vereyim Ömer hiddetle kız kardeşinin evine gitti Kapıyı yumruklamaya başladı Habbab bin Eret içeride Kur'an okuyor Kardeşi ve eniştesi onu dinliyordu Bismillahirrahmanirrahim ma Açın, Açın Abim geldi Çok öfkeli Ne yapacağız Habbab, Sen şuraya saklan hadi tamam. Geçiyorum hemen Abi hayırdır bu ne biçim kapı çalma Çekil önümden <gülüyor> Abi ne oluyor Bir ses duydum o neydi Kendi aramızda konuşuyorduk Hayır o Muhammed'in sözlerine benziyordu Sizin de din değiştirdiğiniz doğru mu? Ömer gerçek dinin senin dininden başkası olduğunu hala göremedin mi? Ne dedin? Dur, Bir daha söyle dur, Yapma Fatıma Ne yaptın sen? Ne duymak istiyorsun Ömer? Gerçekleri mi? Sana söyleyeyim Biz Müslüman olduk Allah'a ve Resulüne iman ettik Hadi elinden geleni yap Bizi döndüremeyeceksin Pardon. Sana zarar vermek istememiştim Her şeyi yumruklarında çözebileceğini zannediyorsun Şu adam sana ne yaptı Okuduğunuz şeyler size nasıl böyle tesir edebiliyor Biraz önce okuduğunuz o sayfayı bana verin de Muhammed'e gelen bu şeye bir bakayım Ona zarar vermeyeceksen Ve hakarette bulunmayacaksan veririz Korkmayın bir şey yapmayacağım. Sadece okuyacağım. E sonra da size teslim edeceğim. Habbap gelebilirsin. Korkma. Habbap senin olduğunu tahmin etmeliydim. Seni hiddetli görünce onu saklamıştık abi. Duyduğum ses sana aitti değil mi? Elindekine bakmama müsaade eder misin? Ve Ömer eline aldığı sayfadaki ayetleri okumaya başladı. Okudukça fikirleri değişiyor, içini tatlı bir sıcaklık sarıyordu. Bu ne hoş, ne şerefli bir kelam. Bu kelamdan daha güzeli olamaz. Müjde ya Ömer! Resulullah'ın duasının senin hakkında gerçekleşeceğini umuyorum. Ne duası? Kulaklarınla duydun. Dün gece şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi! İslamiyeti ya Ebu'l Hakem bin Hişam'la ya da Ömer bin Hattab'la kuvvetlendir. Öyle mi? O şimdi nerede? Ona bir zarar vermeyeceğine yemin edersen sana yerini söylerim. Allah adına ant veriyorum. Ona bir zarar vermeyeceğim. Kureyş'in en cesur, en korkusuz gençlerinden olan Ömer'in kalbi yumuşamış, okuduğu ayetlerin... Allah kelamı olduğuna kanaat getirmişti. Allah Resulü'nü öldürmek üzere harekete geçmişti, ancak bu yolun sonu bambaşka bir yere çıkıyordu. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.